Efendim ilk oturuma hoş geldiniz. Bu oturum biraz önce Zeynep'in de belirttiği gibi Füsun Akatlı'nın felsefeci kimliğinin öne çıkarıldığı bir oturum olacak. Bu e, oturumu açmadan evvel e, kısaca bazı gözlemlerimi e, dile getirmek istiyorum. da zaman zaman e, felsefeni işe yarar sorusunu biraz bazen ironik, bazen çok ciddi bir biçimde sorguladığımız olmuştur. Biliyorsunuz, felsefe aslında emeği ee, kendi içinde olan, gayesi kendi içinde olan bir pratiktir, bir praksistir. Yani felsefe ortaya somut ve maddi bir şey koymaz. Bir marangozun işiyle örneğin bir felsefecinin işi e, arasında herhangi bir bağıntı yoktur. Çünkü bir marangoz ortaya somut ve maddi bir şey koyar ama e, felsefecinin böylesine bir somut ve maddi bir şeyleri ortaya koymuşluğu gibi bir durum söz konusu değildir. Öyleyse felsefe ne işe yarayacaktır? Madem ki somut ve maddi bir şey ortaya konmuyor, madem ki gayesi kendi içinde e, Aristoteles'in deyimiyle autotelos bir e, etkinliktir, o zaman ne diye felsefe yapmalı madem ki bir işe yaramayacak diye? Eee bu soru zaman zaman keydi aramızda dediğim gibi e, ironik bir bağlamda e, tartışılmış ve konuşulmuş bir meseledir. Ama şu da var, e, yine ne olursa olsun felsefenin bir takım pratik yararları belki işe yararlılık değil ama somut ve maddi bir şey ortaya koymak bağlamında bir yararlılığı yoksa bile pratik bazı yararları olduğunu da söylemek mümkün. Aristoteles yine, Topika'da bunu bize e, insana felsefe alçak gönüllü olmayı öğretir. Böylesine bir peyrastik e, yararı vardır der. E, ya da öğretici bir yararı vardır, pedagojik bir yararı vardır der. İşte bu iki temel mesele yani bir insana felsefenin alçak gönüllü olmayı öğretmesi yani peyrastik işlevi bir anlamda ve öğretici olması yani pedagojik işlevi Bizi zaman zaman da bu mesele üzerinde, e, tabi ironik olmanın ötesinde evet. ciddi bazı e, tartışmalara da götürmüştür. Ama şunu söyleyebilirim, benim e, anladığım kadarıyla felse, e, Füsun bir felsefeci kimliğiyle, felsefenin bu öğretici ve alçak gönüllü olmayı e, telkin edici yanıyla edebiyata ve tiyatroya, önem vermiştir. Bir başka deyişle Füsun'un edebiyatla ve tiyatroyla edebiyatın değişik türleri, hikaye, roman, fiir vesaire ve tiyatroyla ilgilenmesinin temelinde felsefenin böylesine bir pratik yararı olduğu ve bunun edebiyat türleri ve tiyatro aracılığıyla ya da tiyatro türleri aracılığıyla dile getirilmesinin mümkün olduğunu düşünüyor olmasıdır. O yüzden ilk oturumun Füsun'un felsefeci kimliğine ve felsefeci dostlarının ve arkadaşlarının bu konuda ne düşündüklerine ayrılmış olmasını ben çok doğru ve çok anlamlı buluyorum. Çünkü ancak e, bir felsefeci kimliğiyle öne çıkarıldığında Füsun'un e, edebiyatçı ve e, tiyatro e, kuramcısı diyelim ya da düşünürü olma e, konumu anlaşılabilecektir. E, bu oturumu biraz önce yeni Zeynep'in e, anons ettiği gibi değerli üç felsefeci arkadaşımızın e, katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Profesör Doktor Ahmet Aslan, Profesör Doktor Kurtuluş Dinçer ve e, Doktor Ar Aruç Aruç Aruba. İlk konuşmayı e, sevgili dostum Profesör Doktor Ahmet Aslan'a vermek istiyorum. Ahmet Aslan felsefe aracılığıyla konuşma başlıklı konuşmasını yapacak. Şimdi onu dinleyeceğiz. Buyurun Ahmet Bey. Teşekkür ederim Mümin Bey. Efendim ben muhtemelen bu salonda bulunan kişiler arasında kardeşi Serap hariç en eski arkadaşlarından birisiyim. 62 yılında bu yana yaklaşık 50 yıldan beridir Yusuf'u tanıyorum. Aynı dönemde okuduk, Türk Tarihleri Fakültesi'nde. Aynı dönemde asistan olduk. Sonra işte yollarımız ayrıldı. Ben Ankara'dan doçent oldum, İzmir'e geçtim, pesse bölümünü kurdum. Yusuf da bu arada Hacettepe'de Fakültesi'nde ve bildiğiniz daha sonraki çeşitli kurumlarda çalıştım. Şimdi. Iki sene önce bir Füsun'la özel bir şeyimiz olmuştu, bir gecemiz olmuştu. Tabi o kadar kısa bir süre içerisinde de doğrusu vefat edeceğini hiçbir zaman için düşünmemiştim. O da benim için ton derece acı bir olay oldu. Füsun'un yaman zaman işte bu süre içerisinde yayınlamış olduğu kitapları bazılarını işte Füsun bana veriyordu ve ben alıyordum. Ama böyle bir görev benim üzerime düşünce aradan geçen bu kadar süre sonra kitaplarını, bildiğiniz kitaplarını, tümünü değilse bile iki tanesini tekrar okuma isterseniz imkanı, isterse şansını elde ettim. Ve açıkçası bu süre zarfında hemen hemen başladığımız yerlerde başladığımız yerlerde düşündüğümüz bir takım ortak düşünceler içerisinde birbirimizle uyuştuğumuz fark e bu şeyle ilgili olan bir şey değil. Yani dünya görüşlerimiz veya felsefi tutumlarımız bakımından daha iyi ifade edelim. Felsefi kuramlara bağlılık bakımından bir ortaklık değil. Dilimiz aynı, düşüncelerimiz aynı. Birbirimizi anlıyoruz, birbirimize değer veriyoruz. Daha doğrusu ben tabii ona değer veriyorum. Çok hoşuma gitti, Çok etkilendim işte bunu da tabii bir arkadaşım getirmiş olduğu duygularla açıklamayacağım bunu sadece bir iyi felsefe eğitimi almış bir insanın bir başka insanla tercih ettikleri akımlar ne olursa olsun alanlar, birbirinden farklı alanlar ne olursa olsun gene de ortak bir dili, ortak bir dünyayı paylaşmalarının sonucu olduğunu düşüncesindeyim. Şimdi Füsun'la bana bu sempozyumla ilgili işte böyle bir konuşma yapmam gerektiği söylenince veya davet edilince açıkçası bu kitapları inceledim, dikkatli bir şekilde inceledim kendi açımdan ve elimden geldiğince ve şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Acaba Füsun'un bizim felsefe dünyamıza, felsefe hayatımıza katkılarını ana hatlarıyla ve kalın çizgileriyle Kaç grupta, mümkün olduğu kadar tabii bir sempozyumdaki tebliğin sınırı içinde ifade edebilirim diye. Ve bunu üç başlık içinde topladım. Yani Füsun'un tabii bir eleştirici, tiyatro eleştirmeni veya bir edebiyatçı kişilikleri veya özellikleri benim tamamen konum dışında. Ben tamamen bir felsefeci olarak Füsun'un acaba bizim hayatımıza yani felsefe dünyamıza, kültür dünyamıza, felsefe hayatımıza katkılarını nasıl ifade edebilirim diye düşündüm. Evet, onun sonuçlarını kendi çapında size sunmaya çalışıyorum. İki grup eserler olduğunu söylemekte bir mahsuru yok. Yani daha ziyade felsefeyle ilgili denemelerin içerisinde toplayan eserler, bir de, İçinde tabi ki felsefeyle ilgili bazı yazılar olmakla birlikte diğer sözünü ettiğimiz, bildiğimiz alana ait yazılarını içerisine toplayan eserler. Mesela işte, İçin Diyalektik içerisinde felsefeyle ilgili yazılar daha ağırlık taşıyor. Nihayet, nihayet demeyelim, ikinci olarak bu İçin Diyalektik'teki felsefeyle ilgili yazılarını daha özel olarak bir araya topladığı pusulamız felsefe, bu da açık bir şekilde zaten felsefe ile ilgili yazılar. 99 yılında yayınlamış olduğu sis lambası da aynı şekilde felsefe ile ilgili kitapları grubu içerisinde. Şimdi bu süre içerisinde benim kanaatime göre onun ilgisinin zaman içerisinde felsefeden yavaş yavaş uzaklaşarak, daha çok uzaklaşak ama kopmayarak, Diğer bildiğimiz edebiyatçı eleştirmen yanına doğru seyrettiğini söylersem zannediyorum yanlış bir şey söylemiş olmam. E, hatta belki iki döneme ayırmakta bile e, keskin o mantığa yarar görürüm. Yani bir ilk 20 yılında, kariyerinin ilk 20 yılında çok felsefe, ait, felsefe alan ait yazıları e, alır olarak karşımıza çıkmasına rağmen ikinci 20 yılda artık işte 90'larla 2000 yıllarında felsefe dışı yazıları ağırlık taşıyor. Şimdi bunun nedenleri hakkında herhangi bir açıklama verme iddiasında değilim. Ayrıca bunun önemli veya gerekli olduğunu da düşünmüyorum. Belki bu konuda bir uygun açıklamayı yine kendisinin bir yazısından hareketle iletme mümkün. Zamansız Yazılar adlı kitabında bir şey var. ''Safalı Çileler Olsun'' başlıklı bir denemesi var. Abi şöyle diyor orada. ''Okurken olduğu gibi yazarken de haz ilkesinin güdümü altında olduğumu, yazmalarımı zevk için, yazma hoşuma gittiği için, düşüncelerimi, kimi duygularımı birileriyle paylaşmak ya da birilerine iletmemin kendime zevk verdiği için yazdığımı itiraf edelim.'' Açık söylüyor bunu. Ee, bu arada... Hemen aklıma geldi. İkimizin de çok sevgili hocası, Füsun'un ve benim, Nusret Bey'in Nusret Hızır, aranızda bulunan bazıları onu tanıyorlardır. Nusret Bey'in de zaman zaman, işte yaklaşık 20 yıl süren dostumuz içerisinde, şöyle bir cümleler sahip ettiğini hatırlarım, kötü anlamda değil. Yani ben bir juvisörüm demişti Fransızca, zevk alan, hayattan zevk alan ve zevk almaya çalışan bir adam. Bunu kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum zaten. Yani felsefeden zevk almanın, edebiyattan zevk almanın hiç kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi. Hakiki içten bir şey olduğunu düşünüyorum. Felsefeden zevk almayan bir adamın de felsefeyi niye yapacağını da anlamakta zorluk çekerim. Evet. Ama anlaşılıyor ki, işte buradan hareketle diyor ki Füsun, zevk için yazmadığım ve kendisine bir katre bile ha, pardon, benim kendi ifademiyle açısından Zevk için yazmadığımı ve kendisine bir katrezek vermeyen en son yazısının doçentlik tezi olduğunu söylüyor. Böyle. Evet, itiraf edelim. Nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Bu cümlelerinden bir zamanlar büyük bir ilgiyle eğitimini gördüğü, çok değerli gördüğü, efendime söyleyelim, felsefeye artık önem ve değer vermediği kat, anlamını katiyen çıkarmıyorum. Çıkarmam için neden de yok zaten. Belki edebiyatta felsefe gözüyle bakmadığı başka kitabında ortaya çıkan bir orgudan bahsederek, yani edebiyatıyla, felsefe gözüyle bakmanın felsefe hakkında teknik, profesyonel bir şekilde ilerlemekten ve ilgilenmekten daha zevk verici olduğunu düşündüğü yönde bir yoruma gitmeyi daha o gün görüyorum. Ee, veya belki... Hayatının birinci döneminde felsefeye kâfi derecede hizmet ettikten sonra, ikinci döneminde felsefe aracılığıyla edebiyata, eleştiriye, tiyatroya hizmet etmesinin zevk verici bir ödev olarak düşündüğü yönünü de yorumlama mümkün. Evet, neyse genel olarak demek ki benim gördüğüm kadarıyla şey bu, felsefeyle ve diğer alanla ilgili tarihsel olarak gelişmesi bu. Felsefe ile ilgili olarak ben ele alacağım konu da üç değerli katkısı olduğuna inanıyorum ve düşünüyorum. Bunların ikisi dar anlamda bizim felsefe birikimimiz olan katkısı, sonuncusu tam olarak adlandırmakta küçük çekiyorum. İşte ona felsefe aracılığıyla düşünme veya felsefe yoluyla düşünme adını vermeyi en uygun gördüm. Yani bu. Daha geniş bir katkı. Felsefeden çok kültüre bir katkısı. Genel olarak içine sanatı, edebiyatı, tiyatroyu hatta pratik hayatımızı içine alan geniş bir alana katkısı. Tabi Türkçe'yi son derece güzel başarılı olarak kullanan bir denemeci olarak. Yani Türkçe'ye yaptığı katkı gayet açık ama benim bilgi alanı dışında veya yetki alanı dışında. Şimdi birinci olarak ben önemli gördüğüm bir yani onun. Nusret Hızır'ın, Nusret Bey'in yazılarını konuyla ilgilenenlerin bildikleri gibi üç kitap halinde toplayarak aydınların hizmetine sunmuş olması. Bu kitaplardan iki, Nuset Bey'in, Nusret, Bey yani Nusret Hızır'ın hayatta olduğu dönemde yayınlamış olduğu felsefe yazılarıdır 1976'da. Bu eser Nusret Bey'in, işte Dil Tarih Cahir Fakültesinde doçent olarak göre başladığı 42 yılından, 1440 yılından, 76 yılına kadar çeşitli dergilerde çıkmış olan yazıların yaklaşık yarısını için almaktadır. Ee, bu yazılar ise, işte Nusret Bey'i tanıyan arkadaşlarımız bilirler. Nusret Bey'in ilgi alanı özellikle, tabii çok geniş bir ilgi alanı vardı. Müzikten, edebiyata, felsefeden, bilime. Ama özellikle bilim felsefesi, mantık, mantığın uygulamaları gibi çeşitli konulara ayrılmış yazılardır bunlar. ikinci Nusret Bey'in yazılarını topladığı ve benim önemli gördüğüm etkinliği Haziran 1985'te yayınlamış olan Bilimin Işınlı Felsefe Başlığı'nı taşıyan kitap. Bu kitapta çeşitli dergilerde yayınlanmış olan hocasının yazılarıyla değişik kurumlarda vermiş olduğu konferansların metinlerini içerir. Üçüncüsü, bu dizi içinde öyle diyelim bunu artık Nusret Bey'in yaşadığı süre içerisinde yayınlanmamış olan, herhangi bir şekilde yayınlanmış olan çalışmalarını yayınladığı adında gösterdiği gibi geride kalanlar adı kitabıdır. Bu Nusret Bey'in yayınlamadan bıraktığı işte yazı, dosya, not, konferans metinlerinden derlenmiştir. Tabii bunu yayına hazırlamak için Füsun'un diğerlerine olduğundan çok daha büyük bir mesai sarf etmiş olması gerektiği açıktır. Burada bir uygarlık tarihine giriş notları, adı. aslında son derece uzun bir deneme diyelim isterseniz yazısı vardır. Bir de dört centik tezi olarak sunduğu ama yayından olan bir çalışmasından hareketli oluşturmuş olduğu Dünya Tahlili ve bu tahlilin Kondi Yakın Tarih Görüşüne Tatbiki adlı metindir. Evet. Şimdi bu yazılarını çalışmalarını husus beyin üç kitaptan toplamış olması önemli midir? Benim için çok önemlidir. Bir taraftan hocasını seven, onun adını yüceltmek isteyen, hatırasını yaşatmak isteyen bir öğrencinin ahlaki bakımdan evge layık Kadir Şinas bir davranışının ifadesi olması bakımına önemlidir. Ama bu fazla, yani çok fazla önemli olmayan bir şeydir benim açımda. Daha önemlisi Nusret Bey gibi Cumhuriyet dönemi Türk Felistesi hayatının en önemli temizlik birisinin hatta özür dileyerek söylüyorum benim için en önemli olan birisinin son derece önemli her zaman kendisinden yararlanmamız gereken düşüncelerini işte bilindiği gibi sınırlı sayıda akademik dergiler içerisinde, Dirtarcağı Fakültesi dergisi içinde veya başka dergilerde yayınlanmış olan dergi yazılarını, işte o dergilerin çok sınırlı bir kitleye uğraşan yazıların daha geniş bir kitleye sunulması ve hepimiz için elde edilir olması bakımından son derece önemlidir. Evet, şimdi Nusret Bey ile ilgili, ...benim için önemli olan... ...Nusret Bey Füsun için önemli olan... ...önemli olmamış olsa zaten bunları yapmazdı... ...kısmı bitiriyorum. Yani son noktayı işaret edeyim. Bu sayede Nusret Bey... ...benim açımdan... ...çok daha geniş bir... ...Türk okuyucusuna 1970'lerde... ...hitap etmiş ve... ona tarafından tanınma imkanı bulmuştur. Ve bu felsefe yazıları... ...yayınlandığın ötesi senede... ...yine bazılarınızın bileceği gibi... Türk Dil Kurumu deneme ödülünü almıştır. Bu arada bu vesileye Muset Bey'in kitaplarını tekrar okuduğum zaman e, açıkça söylüyorum benim için hiçbir biçimde değerinden kaybetmedi. Hatta o zaman tam olarak anlamadığım, farkına varmadığım derinliğinin çok ama çok daha fazla olduğunu da düşündüğümü de söylemekten zevk duyarım. İkinci Hüsnü'nün Türk felsefesine ikinci katkısı, büyük katkısı, Nusret yöntemini izleyerek, yani denemeler şeklinde kaleme aldığı kendi yazılarında felsefeye ilişkin çeşitli konuları, problemleri, görüşlerini ortaya koyduğu değerlendirmeleri. Yukarıda isimlerini söyledim. Şimdi bunların bir iki tane ismini vereyim yazılarının, zaten bunların da teknik alanda felsefe alanına ait olduğunu göreceksiniz felsefe sanat yapıtının değerlendirilmesi, düşünmenin yöntemi üzerine, felsefede akılcılık ve deneyicilik, bilgi teorisi açısından teori-pratik ilişkileri, olasılık kavramının toplum bilimlerindeki yeri ve vesaire. Şimdi bunlara, bu gruba gelen şeylere bir de Osvalarda yayınlanmış olan çeşitli felsefe kitaplarına yazmış olduğu eleştiri ve değerlendirme de eklemek istiyorum. Bu arada şunu söylemek de boş biliyorum. Hüsnü'nün bizim felsefe hayatımıza katkıda bulunduğuna inandığı değerli insanlardan biri de savunuda oturmaktadır. Yazılarında zaman zaman o sıralarda işte Sayın Hilmi Yavuz'un yayınlamış olduğu felsefe, ulusal kültür ve diğer kitaplar üzerine de bir takım iyi anlamda ve eleştirilerini ve başka bir takım kitaplar üzerine de o Milli Eğitim Akarlığı tarafından yayınlanmış olan bir takım felsefe kitabının üzerinde de, son derece acımasız ve haklı eleştirilerini de içermektedir. Şimdi burada biraz kişiliğinden bahsedelim. Yani felsefi bakımdan Füsun'a ait olduğu dünya üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Şimdi bu denemelerde Nusret Bey'in ait olduğu ekolün, felsefe ekolünün, felsefeciyle biliyorlar, Viyana çevresini. Onun da Rahim Bahçı Kolunun etkileri var, açıkça görülüyor bu. Ama gene Defisun'un ne bu okulun görüşlerini, neden Nusret Bey'in bu konudaki özel görüşlerini tam olarak paylaştığını söyleyemem. Çok kaba hatlarla işaret edem, etmek istersem, Nusret Bey gibi Füsun da felsefeyi bir etkinlik, bir yöntem olarak alır. Nusret Bey gibi Füsun da metafizik düşmanıdır ve son kitaplarına kadar da metafizik düşmanlığı devam etmektedir tırnak içerisinde. Nusret Bey gibi Füsun da bilimler arasında temelde bir ayrılık görmez ve bütün bilgi sistemlerinin bir bütün olduğuna inanır ve onlar arasında ancak ihtiyaçlardan doğan bir iç yöntem ayrılıklarının söz konusu olabileceği görüşündedir. Ama Nusret Bey'in ait olduğu ekolün ana tezinin bir sonucu olan işte bilimleri doğrudan doğruya gerçekliklere ele alan ve onlar üzerine söz söyleyen birer konu değilim. Buna karşılık felsefeyi de konusu bu konu dilleri olan, onlar üzerinde kurulan, onları çözümleyen, efendim, eleştiren bir üst dil olarak tanımlamasına küsün karşı çıkar. Onun için bunlar arasında yani felsefe ile bilim arasında veya konu dilleri ile üst dil arasında bu kadar keskin bir ayrılık veya farklılık yoktur. Kendi sözeyle söylüyorum. Hiçbir felsefe dilin mantıksal analizinden ibaret olamayacağı için salt bir üst dil olamaz. O her zaman, kendi ifadeleri yine, varlık, bilgi, değer hakkında söyleyeceği şeyler olan bir etkinlik olmuştur ve öyle kalacaktır. Geçmişte Hüsvet Bey de son zamanlarda, 70'lerde artık Viyana çevresinin birçok görüşünün kendisine katı geldiğini itiraf etse de, ama felsefe görüşü itibariyle en nihayet mantıksal empirist olmakta e, kararlıdır. Oysa ki bildiğiniz dediğiniz gibi daha başından itibaren açık bir şekilde diyalektik materyalizm istediğini söyler. Zaten kitabının adı da, kitabının adı bildiğiniz gibi için diyalektiktir. Hatta bir diyalektik materyalizm olarak felsefenin görevi sadece dünyayı tasvir etmek değil, dünya hakkında örneğin tarihte olup bitenler, doğanın yapısı ve hakkında Bilgi vermekle de sınırlı değildir. Aynı zamanda onun bu bilgiye veya bilince uygun olarak dünyayı değiştirmesi gerekir diye zaman zaman bazı görüşlerini açıkça ifade eder. Yine kendi sözüyle ifade ediyorum şimdi tırnak içinde. Diyalektik materizminin özelliklerinden birisi sınıfsal nitelikte olması ise, Teorinin pratiğe sıkı bir bağla, diğer niteliği, diğeri teorinin pratiğe sıkı bir bağla bağlı olması, pratiğe hizmet etmesidir. Kendi sözleriyle Marksist leninist felsefenin amacı dünyayı değiştirmek için bilmek, yani mevcut olgu ve süreçleri onları değiştirmek için bilmek ve kavramaktır. Hatta hatta şöyle bir düşüncesi olduğunu da tespit ettim. Yani Fison için doğru bir pratiğin, doğru bir teoriden kaynaklamasından çok, bizatihi teorinin kendisinin pratikten doğduğunu, dolayısıyla doğrunun ölçütünün toplumsal pratik olduğunu söylediğini görüyorum. Evet, bu önemli gerçeğin gözden kaçırılması, eylemi yürütenleri domatizme, şematizme ve sür servencile sürükler diyor nerede bilgi kuram açısından teori-pratik ilişkiler. Ancak bu diyalet materializma en azından başlangıçtaki döneminde bu açık sempatisi eğilimi hatta belli ölçüde angarya tutumuna rağmen öte yandan onun bir Marksizmi o herkes bilir benim yaşımda olanlar başta sevgili e, ilmi bilir dar indirgemeci pozitivist bakış açısından okunmasa ayrıca ölçüde karşı olduğunu da söyler. Daha doğrusu her türlü monist dünya tasavuruna karşı olduğunu söyler. Onun çeşitli yazarında üzerinde ısrar ettiği ana tezlerinden biri eğer insani etkinliklerin birbirine indirgenemeyecek farklı ve özel yapıları olduğu tezi ise yani sanatın, bilimin, felsefe gibi birbirinden farklı etkinlik ve alanların aynı ölçüde önemli olan bir diğeri kültürün bilim, sanat, edebiyat gibi çeşitli alan veya görüntü arasında insan ve adalet kavramları zemininde ortak bir bağım kurulmasının gerekli olduğundur. Yani Füsun toplum duygusu çok yüksek bir insandır. Mesela ben her bir insan değilim. Evet, ben mutlu etmek Ama bu bir şey ifade etmiyor. Yani bunlar önemli şeyler değil. Bunun nedeni, kendi sözleriyle insani etkinliklerin her birinin kendi tekilliğinde alınması veya bırakılmasının Hı. kültürü, dolayısıyla insanı parçalama tehlikesini içinde taşımasıdır. Şimdi bir denemesinden bu konuyu da bitiriyorum. Kendi sözleriyle kendi pozisyonunu son derece güzel bir şekilde anlattığı bir pasajı size vermek istiyorum. Dağlarca şiirinin felsefi boyutu. Ben inanca değil, akla ve bilgiye öncelik veren, bilimlerin ışık tuttuğu yolda yürümeyi doğru bulan, aydınlanmacı bir felsefeden yanayım. E de tabi ki bir tür aydınlanmacılıktır. E, bilgi verme iddiasındaki her türlü metafizik karşısındayım. Mistisizmle herhangi bir alışverişim olmadığı gibi, mistik, temelleri, mistik temelli yaklaşımları da felsefe kapsamında görmüyorum. Bu bakımdan ilk bakışta, Yüzyılımcının bilimci pozitivist düşünüleriyle bir akrabalık içinde gibi görülebilirim ama onlarla çok önemli bir farkımız var. Ben felsefenin sadece bilgi konuları inceleyen ve her türlü sistemli dil yapısının analizini yapmaktan başka bir görevi olmayan bir disiplin olduğu düşüncesine metafiziye karşı olduğum kadar karşıyım varlık ve değer problemlerinin de felsefenin çok önemli ve işlevsel bir alanını oluşturduklarını düşünüyorum. Üstelik insan fenomenlerini sorgulayıp aydınlatmaya çalışan düşünce çabalarının metafizik olarak nitelenmesine de temelden itirazım var. Dolayısıyla Nietzsche'den Husserl'e, Heidegger'den Bergson'a, Kürkegaard'dan Sartre'a insan ve varoluş sorunsallarını didikleyen bütün filozoflar bence felsefenin bizaklardır. Bence harikulade bir pasaj. Yani düşündüklerini hayatının benim düşünceme göre hemen hemen bütün o gelişme içerisinde arkasında bulunan ve ona hakim olan, ona ne diyelim işte bir yönlendirici, sevk edici bir görev oynayan <gülüyor> temel düşüncesinin, temel bakış açısının bu olduğunu inanıyorum. Acaba ben de bu bakış açısını paylaşıyorum. İtiraf ederim ki. Yani ben de ...veya veya onun ekolüne... ...tabii felsefi bakımdan gayet tabii ki... ...çok büyük bir değer vermekle birlikte... Yani bir ...ne mantıkçı pozitivist... ...ne empirist, ne felsefenin alanı... ...sadece bilgiyle ilgilidir. bilginin e, bil, Bilgi dillerinin... ...veya konu dillerinin... ...bir analize aydınlatılması... ...çözülmesine ibarettir. Ben felsefenin... E, ...bütün insan etkinlikleri içerisinde... ...en saygılı, en değerli, en önemli... ...en mutluluk verici... Hatta işte birazdan şimdi söyleyeceğim gibi bir kültürün kurucu çerçevesi ve modelini teşkil etmesi gerektiğine inanırım. Yani benim kanaatıma göre felsefe olmasa insanlar birbiriyle konuşamazlar. Eğer Türk milleti şu anda birbiriyle konuşamıyorsa bu onların bir felsefesinin olmadığından ileri gelmektedir. Felsefer bütün insanların birbiriyle konuşulması, konuşmalarını sağlayan ortak bir dildir diye düşünürüm. Evet. Şimdi bu da bence büyük bir hizmettir. İşte bu sözünü ettiğim çeşitli konulardaki yazmış olduğu yazılar bilgi verici olduğu kadar yani biraz bilgi verici tabii taktik yazılar ama aynı zamanda eleştirel yazılar. E bunlar bizim neyim yerindeyse yani meslekten felsefecilerin, işte felsefe fakültelerinde, felsefe bölümlerinde, felsefeye giriş derslerinde ve başka derslerde dar bir okuyucu veya dinleyici, öğrenci kitlesine Anlattıkları konuların çok daha akıcı bir dille, çok daha e, zevkli bir ifadeyle, daha geniş toplum tabakalarına aydınlara iletilmesi bakımından bence önemlidir. Üçüncüye geliyorum nihayet, sayın başkanım ne kadar zamanım olduğunu düşünüyorsunuz? Devam edin. Peki. <gülüyor> Şimdi üçüncü evet üçüncü dedim. Demek ki Nusret Bey'in felsefesini veya görüşlerini bizim dünyamıza kazandırması, felsefe hakkındaki birikimini, bilgisini, eleştirilerini bizim dünyamıza kazandırması, üçüncüsü daha geniş bir şey. Yani edebiyat alanına ve eleştiri alanına, fiyat katkısından daha geniş bir şeyi kastetmeye çalışacağım burada. Şimdi konuşmanın başlığı felsefe aracılığıyla düşünme dedim. Bu benim bulduğum bir buluş değil. Bu bir işte 2000 yıllarında ben çevirdiğim bir kitapta Cambridge Üniversitesi pres yayınları arasında yazarlarının buldukları bir ifade. Şimdi bunun ima ettiği şey uzun uzun üzerinde durmayacağım. Şöyle bir şey yani düşüncelerin bir, ta, bir takım biçimleri vardır tabii yani mitolojik düşünce vardır, dini düşünce vardır, bilimsel düşünce vardır. Bir de felsefi düşünce vardır. Başka şekilde ifade edelim. Bilim aracılığıyla düşünme diye bir şey mümkündür. Hala yani bu bilim özellikle fizik bilimi olursa daha da enteresan bir düşünce biçimi olur. E i̇şte mitoloji aracıyla düşünme gündür. Ona düşünme diyebilir miz diyebiliriz gayet tabii. Şiir aracıyla düşünme mümkün olup olmadığını bilmiyorum. <gülüyor> Emine Bey konuda bana belki ileriden bilgi verir. Efendim. Ama felsefe aracılığıyla düşünmek diye bir şey var. Şimdi bu felsefe aracılığıyla düşünme edebileceğine gelirsek başka bir şekilde kendini gösterir. Politikaya geldiği zaman başka bir şekilde kendini gösterir. Ama aynı özelliğini korur. Aynı özelliğini korur. Nedir benim bundan kastettiğim şey? Felsefenin tarih boyunca ortaya koymuş olduğu genel bir ikimle. Yani illa idealist felsefe, sosyalist felsefe, maksist felsefe, tarzındaki bir takım akımları özel felsefi Efendim şeyler kastetmiyorum. Genel olarak, genel olarak felsefenin birbirine kaç dolan filozofların felsefe şeylerin, kuramlarının ortaya koymuş oldukları birikim var. Bunun kavramlar var. Yapmış oldukları ayrımlar var. Ortaya koymuş oldukları belirlemeler var. Ve bununla işte insana, dünyaya, kültüre, sanata bir bakma var. Yani bunun dilini kullanarak bakma var. Benim bununla kastettiğim şey şöyle bir şey, ben felsefeyi burada bir üst dil olarak öbür konu dillerini analiz eden bir şey olarak görmüyorum. İşinin analiz olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi, kurucu olduğunu düşünüyorum burada. Kurucu derken de, yani felsefenin kendisi şiir yazmalıdır, felsefenin kendisi politikayla ilgilenmelidir anlamında değil. Yani bütün bu alanlardaki insanların birbirleriyle konuşmalarına imkan veren kavramları türetmesi, üretmesi, bütün bu alanlarla ilgili olarak belirlemeler, ayrımları teşkil etmesi ve bunun aracılığıyla bilimle konuşmamız. Yani bu bence C. çok değerli bir şeyidir. İşte eğer bir kültür felsefi midir değil midir diye düşünürsek, işte bu manada efendime söyleyelim, bir ölçütü kullanabiliriz. Şimdi ben bizim birbirimize konuştuğumuz kanaatimde değilim. Yani biz de ki, içerisinde daha ait olduğumuz şu andaki dünyamızda. Ee, ama bu geçmişte böyleydi veya bizim İslam dünyasında veya geçmiş dünyamızda hiçbir felsefe olmadı tarzında da bir takım tartışmalara gitmek için bunları söylemiyorum. Benim kastettiğim şey son derece basit bir şey. Yani Yunan filozofları Platon ve felsefenin diyalog olarak yazılması ile ilgili bir süreçten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz iki kişi diyalog dediğimiz zaman. Kişinin kendi dünyasını, kendi düşüncelerini ifade etmesinden çok iki kişinin ortak bir referans sistemine ele alarak, yani akıllı onun ölçüler ararak birbirleriyle konuşması. Yani kendisinin bir takım düşünceler ileri sürdüğü zaman bir takım gerekçelerle ileri sürmesi, görüşlerini, karşısındakinin de buna itiraz etmek istediği zaman o hatabının da bir takım gerekçelerle buna itiraz etmesi. İşte benim kastetmek istediğim şey bu. Felsefe aracıyla düşünme bu. En basit olarak düşünme bu. Yani bu şiddet önleyen bir şey. Yani şiddet nedir? İşte Yunan dünyasında, Platon'un da derdi o zaten. Yunan sitelerinin kendi içerisinde iki sınıfı ayrıldığını ve buna birbirleriyle konuşamadıklarını, konuşamadıkları zaman da işte şiddetin hakim olduğunu düşünüyor. İnanıyor ki bir dil, felsefenin dili, aklın dili, aklın dili aracılığıyla birbirimize konuşabiliriz. Açıkçası bu yani o kadar romantik ve o kadar iyimser miyim bu konuda emin değilim ama en azından bir felsefecinin başka bir felsefeciyle, bir bilim adamı bir felsefeciyle, bir felsefecinin bir politikacıyla, hatta bir politikacıyla, yani başka bir politikacıyla konuşmasının ortak bir zemini, ortak bir referans sistemi, ortak bir arka fonu olması lazım. Şimdi felsefe tarihinde bildiğiniz gibi filozoflar birbirinden apaylı dünyalar sahiptirler. Ama bunların o ayrı dünyalarını meydana getirdiği gene de ortak bir dünya vardır. Benim buna kastettiğim şey bu. Şimdi Füsun, Füsun aşağı yukarı de buna, buna e, dair buna dair buna benzer bir şey söylemek istiyorum. Burada bize katkıda nerede bulunuyor diye düşünüyorum. Şimdi burada şöyle katkıda bulunuyor Füsun. Kendi ait olduğu dünyanın da içerisinde pek problemler var. Yani 1970'lerin marksistler arasında da tartışmalar var. Efendim, onları işte isterseniz dogmatik, isterseniz şematik, isterseniz serüvenci, isterseniz bağnaz terimleriyle ifade edelim. Şimdi bunlarla konuşurken, ya bunlara bir şey anlatmaya çalışırken beş dakika. Tamam. Yok, beş dakikada gidersin. İyi. Beş dakikada gidersin. Rahat rahat. <gülüyor> Mesela bir şey var. Bir dogmatizmle ilgili bir yazısı var. Ben ona önem veriyorum. Şimdi bakın, Evet, domatizm yenilmelidir. Şimdi domatizm denilen kavram hiçbir bilimin, hiçbir alanın özel bir kavramı değil. Domatizm denilen şey işte genel olarak bir kültürün temel özelliği ve ortadan kaldırılması gereken bir özellik. İsterseniz domatizmin yanına bağnazlık deyin. Hoşgörü kavramı da hiçbir özel alanın, bilimin, sanatın, felsefenin, marxizmin, idealizmin kavramı değil. Ama işte felsefeden gelen bir takım birikimler, felsefecilerin yaratmış oldukları bir takım kavramlar aracılığıyla dogmatiklik diyen yani şeyin kötü olduğu, hoşgörü dönen şeyin iyi olduğu yönünde eğer bir toplumda genel ve ortak bir kanaat oluşturmuşsa işte bu benim kanaatime göre kim ne dese desin en büyük katkının filozoflar tarafından yapıldığı bir alandır. Evet, domatizm nedir, nasıl bir bakış açısıdır, nasıl bir ruh halidir? Uzun uzun üzerinde konuşuyor ve diyor ki, doğmatizmin en bilinen biçimi dinsel domatizmdir. Ama bunun başka ve daha zararlı biçimleri de vardır. Haklı olarak diyor, kendi söylüyor, her dinin özü itibariyle inanılması gereken ve emredilen bir doğmalar bütünü ve sistemidir. Bir gayet tabii, her din böyle bir şeydir. Her din özü itibariyle kendisine inanılması emredilen veya gereken bir doğmalar bir ve sistemidir. Dolayısıyla doğmatikliğin dinler için bir kusur olarak görülmesi doğru değildir. Son derece aptı başında bir cümle. Doğmatiklik dinler için bir kusur olmayabilir. Ama dinlerin doğmatikliğinden hareketle ve doğmalara ilgili inançları savunmak ve onları korumakla birlikte da bunun pratik hayatta bir takım Başka sonuçlar olduğu zaman ona eleştirme hakkına sahibiz. Ona hiçbir itirazım yok. Ben İsa'ya inanıyorum, ben Muhammed'e inanıyorum, ben ikisine de inanmıyorum. <gülüyor> Tabaklık kalem yok. Ama bundan doğan bir sonuç var. Sen İsa'ya inanmıyorsan işte İngilizasyon mahkemesi, ben toplumda yerim yok. Sen de Muhammed'e inanmıyorsan bu toplumda... Işte bu, bu, buradan başlıyor saçmalıklar, oradan başlıyor. Evet. Evet diyor ki bu... Evet çok enteresan bakın kendisine ait olduğu geleneğe, sosyal düşünceği geleneğe de musalat olduğunu belirtiyor domatizmi. Uzun uzun inceliyor ve şöyle diyor, bu hastalığın en önemli nedeni dünyayı ve tarihi iki ana kampa bölmek kolaycılığıdır. Okuyorum kendisinden. Domatikler tarihin bir süreç olduğunu, etkileşmeler ve yenileşmeler gözlerini sımsıkı kapattıkları gibi, dialektik materyalizmden tarihçe ön diye gelen ya da doğrudan doğruya öğretim içine yerleştirilemeyen, İnsanlık tarihinin doruk kişilerine, doruk yapıtlarına açıktan açığa hakaretler savunmaktan geri kalmadılar. Bu hakaretlerden kendi katı dogmatizmlerine karşı duranlar, felsefenin, sanatın, bilimin ortaya koyduğu bilgi ve değerlerin hakkını vermek isteyenler de sosyalist oldukları halde yeterince paylarını aldılar. Homeros'tan Dostoyevski'ye, Aristoteles'ten Hegel'e, Darwin'den Einstein'a kadar insanlık durdukça yatsınamayacak önem ve değerdeki kişiler Tarihin çöp genetkelerinde üst üste yoldular. Bunun sonucunda bir anlam verilmesi son derece zor olan burjuva bilimi, proleter bilimi, burjuva sanatı, proleter sanatı gibi ayrımlar sonuna kadar her yere uygulandı. Şimdi bu cümleleri şimdi gördüğümüz zaman bize çok hiç kolay, tehlikesi şeyler gibi görünüyor. Ama 1970'leri yaşayanlar bunları bilirler. Yani en azından işte felsefe bölümlerinde öğrencilere derse veren insanların karşısına işte son derece inançlık, Son derece nasıl ifade edeyim bilemiyorum. Yani kibarca bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Bir takım insanlar çıkararak <gülüyor> bu anlattıklarını sizin burjuva bilimidir, pro bilimi bundan başkadır tarzında insanın aklını almayacağı bir takım saçma sapan şeylerle karşılaştığımızı hatırlayın. Ha onun benzeri bugün de bu tabii. Önümüzde bugün de bu. Onu da gerek yok. Yani dogmatizm çok değiştirir. Bir kültür özü itibariyle bir takım temel konuları nasıl konuşacağını, dünyaya nasıl bakacağını, Üzerinde ortak bir dile sahip olmazsa, burada bitirirsiniz meseleyi, orada çıkar, orada bitirirsiniz, orada çıkar. Son bir şey vereceğim, biraz da sanatla ilgili bir konuyla bir örnek vereceğim, sanat konusunda ve evet, bitiyorum Sayın Başkan. Şimdi, bu, bu sefer başka bir konu. Nedir bu? Mesela sanat ve defersif arasında ilişkilerle ilgili gene bir genel bakış açısı ve onların birbirle ilişkileriyle ilgili deyim yerindeyse biraz daha söyledim anlamda ortak olarak artık hepimizin üzerinde konuş, anlaşmamız gereken bir genel önce doğru olan bir yargı. Bazı edebi eserlerde edebi kaygılardan çok ve onlardan önce bildiriye ilişkin kaygılar ağırlık taşır. Bu felsefe ahlaki bu felsefe ahlakı ya da en genel deyimiyle düşünsel bildirler uğruna Ahlaki ya da en genel deyimli düştü, edebiyatı araç olarak kullanmaktır. Bence dünyada hiçbir değerli bir şey başka bir iş için araç olarak kullanmaya asla izin vermez. Ne insandır söz konusu olan, başka insanı kendisi kullanmasına izin verilecek olan, ne sanattır, ne dindir. Eğer dini başka bir amaç için kullanıyorlarsa, kullanabiliyorlarsa ben ona din demem. O başka bir şeydir o. Edebiyat, böylesi dar anlamda araç olarak kullanıldığında da, yapısı gereği edebiyatlığından epeyce bir şeyler bitirir. Epeyce bir şeyler bitirmez. Edebiyat olmaktan çıkar benim kanaatime göre. Lütfen bakmayın, bu da benim düşüncem. Evet, şimdi bir başka e, cümlesine geliyorum. Şunu söylemek istiyorum. İçtenlik edebiyatı, edebiyat yapan vazgeçilmek bir özellik değildir bence. Tam derece enteresan bir <gülüyor> Edebiyat ve içtenlik meselesi. Üzerlerinde konuşulurken içtenliğin varlığından ya da yokluğundan söz bile edilemeyecek çok önemli değer ya çok önemli yapıtları gösterilebilir bunun kanıt olarak. Edebiyattan naiflik de geçerli akçe değildir. Ne içtenlik ne naiflik. Öyleyse insan gerçeğine edebiyat yansıtmanın bunu yanı sıra edebiyata içtenlik kat etmen yolu. Mizaçtan değil, bir yazarlık tavrının özelliğinden geçer. Kişi olarak değil, yazar olarak içtenlik bir anlam taşır edebiyatçı. Edebiyat ürününde aranacak, bununca şapka çıkarılacak nitelik, içtenlik değil, sahiciliktir. Şimdi bir pasaj vereceğim. yukarıda kadar sözünü ettiğim kitaptan. Gene 4-5 satırlı bir pasaj. Bakın birbirinden apayrıyor iki dünyada birbirinden apayrı, birisi anglosakson geleneğinden gelen, birisi ise bizim geleneğimizden, neyse oradan gelen. Ya, ama felsefenin sağlamış olduğu, o kurucu özellikten ötürü birbirine nasıl ulaşıyorlar? Sanatta iştenlik meselesi zor bir meseledir. Bu Füsun Hikmetli değil. Nasıl ki sanatçının kişisel duygusuyla sanatın ifade ettiği şey arasında bir ayrım yapıyorsak, kişisel iştenliği de sanatsal iştenlikten ayırabiliriz. Kişisel içtenlik sanat bakımından değerli olmanın bir garantisi değildir. Aşık olan insanlar tarafından yazılmış bütün <gülüyor> kötü şiirleri düşünelim. Fondeci <gülüyor> işte. Hangi işte sondacı kötü. <gülüyor> Stravinsky'nin dediği gibi hoşuma gittiği için de bu cümleyi iletmek istiyorum. Çoğu sanatçı içtendir ve çoğu sanat kötüdür. <gülüyor> Bazı içten olmayan sanatlar (parantez içinde) içten bir tarzla içten olmayan sanatlar, içten bir tarzda içten olmayan sanatlar çok iyi olabilir. Teşekkür ederim. ederim. <Gülüyor> Profesör Doktor Ahmet Aslan'a teşekkür ediyoruz. Kısaca söylediklerini. Ee, özetlemen gerekirse Füsun'un e, son 40 yıllık e, entelektüel etkinliğinin bir bilançosunu çıkardı. Ve ilk 20 yılının daha çok e, felsefe ağırlıklı bir e, düşünce üretimine yöneldiğini ama daha sonraki 20 1990'lı yıllardan bu yana ise daha çok edebiyata ağırlık verdiğini ve bunu Füsun'un e, haz duyma üretimini, haz duymasına ve e, haz duyduğu için edebiyat yapıtlarına e, yöneldiğini kendi ifadesiyle e, aktardı. Ama tabi burada çok önemli bir tespitte de bulundu. Her ne kadar e, felsefeden ilk 20 yılını e, e, belirleyen felsefi e, etkinliğinden son 20 yılında uzaklaştıysa da... ...bu e, Ahmet Aslan'a göre onun felsefeden topmuş olması anlamına gelmiyor. E, Füsun'un felsefi e, etkinliklerini üç temel şeyde e, başlık altında topladı. Bunlardan e, ilki e, Nusret Hoca'nın e, öğrencisi olduğu e, Nusret Hızır'ın e, yapıtlarını e, değişik bir biçim değişik yerlerde yayınlanmış olan kitap e, makalelerini bir araya getirmesidir. Bunu bir Kadir Şinaslık olarak almamak gerektiğini e, ve e, Nusret Hızır'ın Türk felsefesi alanında Türk felsefesinin en önemli temsilcisinin yapıtlarının e, yayılmasını, yaygınlaşmasını sağlamak bakımından önemli olduğunu belirtti. E, ama Nusret Hızır'la aralarında öğrenci-hoca ilişkisi olmasına rağmen e, Nusret Hoca'nın görüşlerini bütünüyle e, benimsemediğim Nusret Hocanın bilimle felsefe arasında birinin bilimin konu dili, felsefenin de bir üst dil olması bağlamında bir ayrım gözettiğini, oysa Füsun'un konu dili olan bilimle üst dil olan felsefe arasında herhangi bir ayrımı öngörmediğini söyledi. Nusret Hocanın daha çok Viyana çevresi ve mantıksal pozitivizmle daha yakın olduğunu ve o yüzden felsefeyi tamamen konu dilleri üzerinde yani dilim dili üzerinde e, bir üst dil olarak düşündüğü. Evet. Oysa Füsun'un çok daha geniş e, bir felsefi e, dil anlayışı olduğunu ifade etti. Füsun'un bir liyalektik e, materyalist olduğunu, marxist olduğunu söyledi. E, sınıfsal olmasını pratiğe e, hizmet etmek ve değiştirmek için burada herhalde e, Feuerbach üzerine tezilerin 13. tezini ifade etmek istiyor anladığım kadarıyla Füsun. Felsefecinin e, görevi e, dünyayı açıklamak değil, dünyayı anlatmak değil, dünyayı değiştirmektir gibi. E, bu görüş e, e, daha sonra da Füsun'un bu anlamda için Marksist olduğunu, onun toplum duygusunun çok yüksek olduğunu söyledi. Ve e, tekillik e, insanı bir tekil varlık olarak ele almanın, insanın ...parçalanmasına yol açabileceğini ifade etti. Kusuna e, göre Ahmet Aslan. Aydınlanmacı olduğunu, dolayısıyla metafizeye karşı olduğunu, mistisizme karşı olduğunu... ...telsefeyi e, Nusret Hoca'nın aldığı, alımladığı gibi bir dil problemine e, indirgemenin e, doğru olmadığını düşündüğünü söyledi. E, e, ve telsefi birikimden söz etti Ahmet Aslan. Ee, ve bu felsefi birikimin her şeyden önce felsefenin bir kurucu dil olmasıyla e, ilişkilendirilmesi gerektiğini ifade etti ve e, Füsun'un e, dogmatizm, e, hoşgörü, içtenlik e, ve sahiplik konusundaki görüşlerini belki sanat yapıtlarıyla <gülüyor> bağlantılı olarak görüşlerini dile getirdi ve e, bir önemli tespitte bulundu Ahmet Aslan. Dedi ki biz e, felsefe dilini, bu anlamda felsefe dilini kullanmadığımız için gerçekte birbirimizle konuşmuyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum Ahmet Aslan'a ve sözü e, Profesör Doktor Kurtuluş Dinçer'e veriyorum. Sayın Dinçel'in e, konusu felsefe ile edebiyat arasında. Buyurun hocam. önce Zeynep Altıok beni arayıp da füsun Akatlı adına düzenlenecek bir sempozyumda konuşmacı olmak isteyip istemediğini sorduğu zaman memnuniyetle olurum dedim. Ardından program geldiğinde anlatı, metinler arasındaki ve iletişim başlığını görünce ben tir titremeye başladım. galiba Ahmet Hocam da aynı duygular içerisindeydi ki ya bu ne ya kurtuluş diye hani o da aradı çünkü yani acı <gülüyor> şimdi acı bu kadar tazeyken anılar da daha yer, yerli yerinde dururken Füsun Akatlı'nın felsefi ya da edebi kişiliği üzerine akademik bir çalışma yapmak benim için gerçekten çok güç idi yani bir geri çekilmeyi bir mesafe koymayı gerektiren bir şey bu. Onun için böyle bir metin hazırlamadım ama elimde bir takım da belgelerle geldim. Ben kimim önce önce onu söylemem söylemem gerekir herhalde. 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde Öğrenci olarak eğitim görmeye başladım. Ve gittiğim zaman karşıma benim bir akademik kadro çıktı 1976 yılında. Kimler vardı bunlar arasında? Yohanna Kucuradi bölüm başkanıydı. Füsun Akatlı vardı. Oruç Aroba o da burada şu anda. Evet, evet bir yıl sonra kendisiyle. 1977'de tanıştık. Bilge Karasu vardı. Ve e, biz felsefe bölümüne e, yedi kişi olarak yedik. Yedi kişi olarak mezun olduk. İlk mezunlarındanım ben. Hatta e, bir bitirme tezi vardı. O ilk bitirme tezini de ilk veren de ben olduğum için benim e, mezunlar listesinde dağıdım en başta yazılı. Tabi benim için çok büyük bir şanstı, çok değerli insanlar benim hocalarım oldu. Sonra da 1983 yılında ayrılmasına kadar aynı üniversitede birlikte çalıştık. Ben 1981 yılında mezun olduktan hemen sonra aynı yerde asistan oldum. Bu kişilerin o yıllarda orada olduklarını dair de elimde bir belge var. Bu bir hoşluk olsun diye bunu. Felsefe bölümü başkanlığına 29 Aralık 1980'de yazılmış. 29 Aralık Pazartesi günü 12.30-16.30 saatleri arasında nöbette bulunduğum koridorda olağan dışı bir durum görülmemiştir. Saygılarımla Doktor Füsun Akat. Yani askeri rejimin ne anlama geldiğini size bir kere daha hatırlat hatırlatmak için yapıyorum bunu. Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'na ümüz yapılması gereken sınavlar normal yapılmış olup sorumlu olduğumuz mekanlarda görevli bölüm üyelerimizin verdiği bilgilere göre dikkati çeken bir olay olmamıştır bilgileriniz az ederim Profesör Doktor Yuanla Kucuradi, bölüm başkanı yerine Doktor Orut Oravu <gülüyor> sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığına bölümümüzde yapılması gereken bu 26 12 1980. Bölümümüzce yapılması gereken sınavlar normal yapılmış olup sorumlu olduğumuz mekanlarda görevli bölüm üyelerimizin verdiği bilgilere göre dikkat çeken bir olay olmamıştır. Bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla Profesör Doktor Johan Kısıradi Bölüm Başkanı. 25 Aralık 1980 Felsefe Bölümü Başkanlığına 25 Aralık Perşembe günü 8.30-12.30 saatleri arasında nöbette bulunduğum koridorda olağan dışı bir durum görülmemiştir. Saygılarımla Doktor Füsun Akatlı. TC burada biraz e, işin, işin, biraz alay var. TC Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler felsefesi e, Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanlığına Bugün 24.12.1980 günü öğleden sonra 13:30-16:30 saatleri arasında tahsis edilmiş nöbet alanında B10 Bölü 3 k koridoru ve sınıflarında herhangi bir vukuatın vuku bulmadığına vakıf olmanızı arz ederim. <gülüyor> Saygılarımla Doktor Oruç Araba Nöbetçi Yazılış Saati 16:34:00 dijital bir saati varmış <gülüyor> ve sonuncusu. Felsefe... <gülüyor> 24-12-1980 8-30-12-30 Felsefe Bölümü Başkanlığına nöbet tuttuğum koridorda nöbet saatleri içerisinde dikkati çekecek herhangi bir olay görülmemiştir. Bilge Karasu öğretim görevlisi. Yani insanları insanları ne hallere sokmuşlar görüyorsunuz. Yani. Evet bu da 1980 yılında bu kişilerin orada olduğunun belgesidir. Yani yalan söylemiyor. <gülüyor> Hacettepe Üniversitesi'nden. Şimdi ikincisi, ikinci belge Hüsnü Altıok Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi Felsefe Bilim Dalı Doktora Tezi Haziran 1974 Doktora Tezi'nin başlığı Edebiyat eserlerini doğru değerlendirme problemi ve iki çağdaş düşünür. I. A. Richards ve Nikolay Hartman. <Gülüyor> Rehber öğretim üyesi ve bilim dalı başkanı Doktor Yohanna Kucuraydi. Yani doktor ateşini Yohanna Kucuraydi ile yapmış. Birçok insanın bildiği gibi değil yani. Yani öyle zannediyor olabilirler. Nusret hazır değil doktor hocası. Ama e, felsefe e, yaşamına onun asistanı olarak başladığını biliyoruz. Şimdi, bu doktora tezindeki anasal nedir? Zaten adından belli oluyor. Edebiyat eserlerini doğru değerlendirme problemi. Ve iki çağdaş düşünür diyor. Bunlardan bir tanesinin Nikolay Hartman olması çok e, anlamlı. Çünkü, bu doktora tezini yazdıktan sonraki felsefi, Akademik felsefi hayatı boyunca hiçbir zaman Nikolay Hartman'dan e, olumlu bir şekilde söz etmiş, söz etmedi. <gülüyor> Nikolay Hartman'dan hiçbir zaman haz etmemiştir. Çünkü Nikolay Hartman zaten felsefede şöyle bir geleneği temsil ediyordu. Eğer geriye doğru giden e, çizgi çizersek e, Franz Brentano Sonra onun öğrencisi Husserl, onun öğrencisi e, Nikolay Hartman, onun öğrencisi Takiyettin Mengüşoğlu, onun öğrencisi Yohanna Kucuradi ve işte onunla birlikte doktora yapmış Füsun Akat. Ama Füsun Akat da daha çok e, Nusret felsefedeki tutumuna yakın olduğu için ama aynı zamanda az önce söylendiği gibi e, diyalektik materyalist olarak, naksist e, olarak görüyordu kendini. Ama felsefede en azından e, Viyana çevresine ve analitik felsefe geleneğiyle Nikolay Hartman'a olduğundan daha yakın hissediyordu kendini. Yani çünkü Nikolay Hartman bir şekilde bir ontolojik yaklaşım bunu temsil etmekteydi. Ve bu ontolojik yaklaşıma bu e, Füsun inanmıyordu. Kat, katıldığı bir, bir, bir şey değildi. Bir kere her şeyden önce herhangi bir alanda mutlak bir doğru değerlendirme yapmanın mümkün olduğu e, düşüncesi burada esastır. E, Füsun'un daha sonraki e, edebiyat eleştirmeni olarak e, yazdığı yazılara baktığınız zaman e, böyle bir tek doğru değerlendirmenin mümkün, olmadığı, e, mümkün olduğu düşüncesini pek oralarda göremezsiniz yani. Ancak e, Ahmet Bey'in az önce söylediğine ben ek olarak bir şey, şuna ekleyeceğim. İkiye, iki döneme ayırdı e, Füson'un akademik hayatını. Önce felsefe, sonra edebiyat diye edebiyat eleştirmeni. Ama felsefeden kopmadığı kesindir. Zaten e, felsefe ile zehirlendiği zaman bir zihin bir daha ondan kurtulması mümkün değil ama... Benim başka vesilelerle çok söylediğim bir şeyi, çok bir şeyin olumlu örneğini göstermiştir edebiyat eleştirmesine olarak. Ben her zaman şunu savunuyorum: Ömür boyu felsefeyle uğraşılmaz. Yani ömür boyu Aristoteles'te şu, Platon'da bu, Kant'ta şu diye oturup ilmi tetebul yapılmaz. Yani bunları yapmış bir kişi olarak başka bir iş yapmak her zaman. Yani felsefe okumuş, felsefe yalamış bir kişi olarak marangozluk yapmak ömrünü bir felsefeci olarak tamamlamaktan daha iyidir. Hüsnü Alkaplı da felsefe ile zehirlenmiş bir kişi olarak edebiyat eleştirisi yaptı ve bu bence e, böyle olması gerekiyor zaten. Ve doktora tezinin konusu ile 2008 yılında evet 2008 yılında Doğuş Üniversitesi'nde profesör olmak üzere kadroya başvurduğunda biliyorsunuz üniversitelerin e, bu kadro ilanlarında bu kadro başvurularında bir eseri, dosyalarını hazırlarken bir eseri baş eser olarak sunmaları isteniyor adayın. Oraya sunduğu baş eserim diye sunduğu metinle yanında çünkü ben bir rapor yazdım. Bir, bir jüri üyesi olarak. Rapor yazdım kendisine. Onun için benim elimde bu. O dosyada bu vardı. Edebiyat ve felsefe yazının başlığı. Bir felsefe sorusu olarak edebiyat eleştirisinin temellendirilebilirliği üzerine. Doktor atezinin başlığına baktığınız zaman edebiyat eserini doğru değerlendirme problemi diyor. Burada da edebiyat eleştirisinin temellendirilebilirliği üzerine. Dolayısıyla Başlangıçla son arasında tam bir tutarlılık var, bir kopuş yok ve e, evet e, çalışmaları daha çok edebiyatla ilgiliydi ama orada bir bir üst bakış, bir felsefi bakış, bir e, refleksyon her zaman iş başındaydı diyorum. Şimdi doktor o tezinin sonunda bize Şunu söylüyor, son söz olarak. Bir edebiyat eserinin değerlendirilmesinin yolu ve bu yolda karşılaşılan değer ve değerler ilgili düşünceleri fiili bir değerlendirme ile örneklendirmek, şüphesiz söylenenlerin daha bir açıklığa kavuşmasına yardımcı olacaktır. Ancak bir düşünceyi aydınlatmak uğruna, o düşünceden çok daha önemli olan bir şeye, bir sanat eserine, bir yerde haksızlık etmek ihtimali böyle bir işe kalkışmayı önleyecek yeter sebep teşkil etmektedir. Esasen amaç, doğru bir değerlendirme yapmak değil, doğru değerlendirmenin imkanını göstermekti. Şu halde bir eserin doğru değerlendirilebilmesi için elverişli bir yaklaşım olarak görülen, Hartman'ın edebiyat eserinin tabakaları ile ilgili görüşünü, belirli bir eser üzerinde örnek, örneklendirmek ve böylece edebiyat eseri için söz konusu olan değer ve değerler ile edebiyat eserinin değerlendirilmesi hakkında söylenenlerin uygulanabileceği zemini hazırlamak amaç için yeterli görülmüştür. Evet, edebiyat eserinin değerlendirilmesi hakkında söylenenlerin uygulanabileceği zemini hazırlamak. Bu doktora tezinin son paragrafı. Ve Edebiyat ve felsefe başlıklı yazı. 1974, tabii şu anda bunun tam ne zaman yazıldığını bilmiyorum. 2008'de bana geldi ama yazı daha önce yazılmış olabilir. Ama en azından bir 30 yıl var. Yani en az 30 yıl. 20. yüzyılda edebiyat yapıtlarının değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar sonucunda türlü, türlü kuramlar oluşturulmuş, böylece başlı başına bir disiplin ortaya çıkmıştır. Eleştiri adı verilen bu tip disiplinin içerisinde yer alan değerlendirme yaklaşımlarından her biri bir kurama dayanmaktadır. Bu kuramların doğru bir değerlendirmeyi olanaklı kılabilmek için gerekli felsefi temellere mi, örneğin, sanat felsefesinin ya da değer felsefesinin bir görüşüne mi, yoksa başka bilgi alanlarının görüş açılarına mı yerleştikleri sorunu, eleştiri görüşlerinin belli başlılarını karakteristik sayılabilecek ana öbeklerde ele aldığımızda açıklık kazanabilecektir. Sanat felsefesinin ilgi alanı içerisinde sanat eserlerinin değerlendirilmesi sorununun önemli bir yeri var. Sanatın yapısı, değeri, anlamı insan yaşamındaki yeri gibi ana sorulara ve bunlara eklenebilecek birçok başkasına cevap aranırken, sanat alanının içini dolduran tek tek eserlerin bizzat kendilerinin değerlendirilmesinden hareket etmek, spekülatif düşünmeyi önleyici olduğu kadar yolu aydınlatıcı bir tutum olur. Bunun yanı sıra, yaratma etkinliğinin özü ve görünümleriyle ilgili sorulara verilecek cevapların temellendirilmesinde de Dayanılacak en sağlam veri yine yaratmanın ürünü olan eserler ve onların değerlendirilmesidir. Görüyorsunuz doktora tezindeki ana başlık yani kendisinin zihnini kurcalayan ana problem 30 yıl sonra da aşağı yukarı 30 yıl sonra da yine e, edebiyat ve sanatla ilgili olarak kendisi ana problemi olarak yerini koruyor. Burada <gülüyor> bu yazının sonunda... Söylediklerine bakarak eleştiri konusundaki son tutumunun ne olduğunu da e, söylememiz mümkün. Son paragrafını edebiyat ve felsefe başlıklı yazının son paragrafını okuyacağım ve buradan önemli bir şey öğreneceğiz. Yani hangi tavır takındığı konusunda. Genellikle sanat ve özellikle edebiyat eserlerinin doğru değerlendirilmesi olanağının yeterli değilse bile gerekli koşulun eserden ve eserin bütünselliğinden yola çıkmak olduğu bilincine varılmasında tarihsel maddeci görüşün günümüzde ulaşmış olduğu düzeyin katkılarını gözden kaçırmamak gerekir. eleştirip başlangıçta toplum bilimlerinin kuramlarıyla temellenir ve güncel politikanın gündemiyle yönlenirken zaman içerisinde sanat sorunlarına gerçek diyalektik yaklaşım yollarının araştırılması çabalarıyla aşırılıklardan arınmış ve eserleri dilimize de çevrilmiş olan Lukács, Fischer, Codwell gibi kuramcıların katkılarıyla zenginleşip olgunlaşarak bir sanat felsefesi temeline oturtulmuş durumdadır. Sığ ve kaba cıdan hiçbir organik bağı kalmamış olan çağdaş Marxçı Marx sanat kuramı Eserden hareket eden değerlendirmelerinde eserde gerçekçiliğin ve insanın yansıması öğelerini başak ölçüt olarak kullanmakla sanat ve felsefe bakımından doğru bir çizgide bulunmaktadır. Sanat eserinin değerlendirilmesi konusundaki daha ayrıntılı ve çözümleyici tartışmalar ise ancak onsuz olunmaz felsefi doğru çizgi koşulunun sağlanmasından sonra verimli olabilecektir. Evet o zaman doğru çizgi neymiş? Eserde gerçekçiliğin ve insanın yansıması öğelerini başat ölçüt olarak kullanan çizgi. Sanat ve felsefe bakımından doğru çizgi. Bu çizgi de çağdaş Marksçı sanat kuramıdır. Bütün sığlıklarından, kabalıklarından arınmış Marksçı sanat kuramı. Evet, benim... E Söyleyeceklerim bu kadar. Yani başlangıçta söylediğiyle en son söylediği arasında tam bir tutarlılık olduğunu görüyorum. Evet, teşekkür e, Sayın Profesör Dr. Kurtuluş Çiftli'nin çeyreğine teşekkür ediyoruz. Aslında benim özetlememe gerek kalmadı. Kendisi son cümlesiyle zaten... E, Durumu özetledi ama ben bir kez daha belirteyim. Ne ee, olursa özetle ben yapayım. Ee, Kurtuluş Bey, e, Füsun'un doktora teziyle 1974 Haziran'ında verdiği Yohanna Kucurady'nin yönetiminde hazırladığı doktora e, tezinden edebiyat eserlerini doğru değerlendirme ve iki kuramcı Richards ve Hartman e, konusundaki tezinden 2008 yılında verdiği ve kendisinin temel profesörlük tezi olarak sunduğu şey arasında tez arasında birebir bir bağlantı olduğunu ve edebiyat eleştirisi ya da bir sanat felsefesini nasıl ortaya konulabileceği, nasıl üretilebileceği konusundaki görüşlerini burada özetledi. Fakat ilginç bir şey de söyledi. Aslında bunun altını çizmek lazım. Bu Tezi her ne kadar Hartman'la, Nikolay Hartman'la ilgili olsa ve onun sanat eserindeki tabakalar e, problemiyle ilgili olsa bile... E, ...daha sonraki eserlerinde, daha sonraki yazılarında Hartman'dan kesinlikle söz etmediğini... ...ve Hartman'ı bir felsefeci olarak benimsemediğini söyledi ki bu çok doğrudur. E, bu bana göre olsa olsa tezin e, Ionna Hanım'la yapılmış olmasının e, bir sonucudur. Çünkü Yohanna biraz önce de Ahmet'le konuştuğumuzda söyledi, Yohanna daha çok İstanbul Üniversitesi'nde Takiyeti oldu, rahmetli Mengüşoğlu'nun öğrencisiydi ve e, onlar büyük ölçüde Hartman'ı önemsemişlerdir. Dolayısıyla Hartman'ın e, Füsun'un tezine şöyle ya da böyle dahil olmasında e, hocasının, Yohanna'nın e, olmak gerekir diye düşünüyorum. E, nasıl ki edebiyat eserlerinin doğru değerlendirilmesi diye bir doktora tezi söz konusuysa, profesörlük konusundaki çalışması da bir felsefe sorunu olarak edebiyat eleştirisinin temellendirilmesi üzerindedir, dedi Kurtuluş Bey ve ikisi arasında bir süreklilikle devamlılığın olduğunu, yani Füsun'un 1974 ile 2008 arasındaki entelektüel çalışmalarında, ağırlıklı olarak sanat felsefesi sorusunun sorunun öne çıktığını ve e, Jdanovcu bir yavan Marksizmden çok e, Lukas e, Fischer ve Christopher Codwell gibi bazı Marksistlerin çalışmalarını daha çok öne çıkardığını ve bir sanat çağdaş bir Marksist sanat felsefesi e, kuramının temelinde ise gerçekçiliğin ve insanın yansımasını başat öge olarak kabul eden bir yaklaşımın olduğunu söyledi ki Füsun'un bundan yana olduğunu, böyle bir yaklaşımdan yana olduğunu, yani gerçekçiliğin ve insanın yansımasını başat öge olarak kabul eden bir Marksist yaklaşımın Fischer, Lukas, Kodbel gibi bu yaklaşımın yanda, yanında olduğunu biliyoruz zaten. Kurtuluş Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sevgili Doktor Uruç Aroba'ya sözü vereceğim. E, Uruç'un konusu felsefeli edebiyat, edebiyatlı felsefe. Uruç seni dinliyoruz. konuşmayı dinlerken de düşündüm acaba ne diyeyim onun için maksizm bilmem e, hartman tabakalar bilmem ne falan gibi bir şeyler üzerine bir şey söylemeyeyim diye karar verdim. E, hamsi pişirme yöntemlerinden bahsetmek istiyorum Benim o zamanlar ki evimde bir tane şömine vardı. Çok fena çekmezdi. Arada tüttürürdü ama ben balık kokusu üç gün falan e, kalırdı. E, Metin'in işi e, rakıları konkakt etmekti. Konkakt diyorum. Çünkü gerçekten tam bir Kilayer e, dakikliğiyle rakıyı, suyu, buzu koyardım. Ben orada şöminenin e, odunlarının kor haline gelmesine çalışırdım. Kilansileri pişiriyim. Ondan sonra fırınla e, büyük Zeynep'te, e, mutfakta e, o, o değil büyük Zeynep. Benim o zamanlarki eşim. O küçükseyle. Ondan salata yazıyorlarlardı. Ondan sonra yani küçük küçükseyle benim kitaplarımı kurcalamaya bayılırdı. O zaman bu kadar zaten. Kaç yaşındayım? Yetmiş bir beş daha okula başlamamıştı? Hı? bir hafta içi olurdu. hamisi e, Pişirme organizasyonu. Ben pazar günleri mantı yapardım. Ondan sonra e, küçük Zeynep daha önce hiç mantı yememişti. Anlaşılan. Onun için e, daha tanıdık, kendi evinden daha tanıdık bir kavramla özdeşleştirmişti mantık yani? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani şaka bir yana, yani şaka değil, çok değil, çok ciddi tabii hamısı pişirmekten daha ciddi iş mi olabilir. <gülüyor> o zaman ki zamanlarda. Bizim zamanımızda ee, Ankara'da e, bugün uzaktan bile bakınca pek tahmin edilemez bir entelektüel e, gelişme vardı. Yani bu en yani az üniversitelerde yapılan değil, mesela Tunalı bir kahve vardı. Orada buluşulurdu ve konuşulurdu. Kimler vardı? Mesela Ece Ayan, Enis Batur, Cemal Süreya. O zamanlar Ankara'dan gitmişti ama geldiği zaman uğrardı. Şimdi adını hatırlayamadım. Bir başka. Kafir ekran ekranı soyutunu. Işık. Ekrem, evet. e, Ekrem <gülüyor> Işık. <Ekrem> Işı. <gülüyor> öyle bir yani dil öğrencisiydi. Müslümanlar ona kafir derlerdi. İşte yani 12 Eylül'ün e, ilk hallettiği şeylerden birisi oldu. İşte Füsun'da ben de birçok başkaları da hallaç pamuğunun ketreleri olarak savrulduk. Neyse şimdi nostalji yapmanın zamanı değil. Evet. böyle salçalı köfteye benzeyen bir başlık verdim yapacağım konuşmaya. Edebiyatlı, felsefe, felsefeli edebiyat. Aslında iki konuşmacı da e, patateslerin arasında zorlukla seçilebilirdi olsa benim düz olarak anlatmak ve değindiler. Küsümü kendi yazdıklarıyla da. Değindiler. Ben onun yerine başka bir şey yapacağım. Özel bir anımı anlatacağım. Hüsn'le ilgili değil, tanımadan çok önce. Ee, lisede öğrenciyken işte bol miktarda şiirle falan uğraşıyordum. Yani, lise derslerinin dışında. Şimdi o, o zamanki düşünce zincirler bir tabi doğruyu hatırladığını söyleyememiz ama öyle Omerosla e, Anadolu aşığı geleneği falan üstüne kafa yürüyordum. Daha felsefeyle falan da uğraşmaya başlamamıştım. Bir gün Cumhuriyet Gazetesi'nde sanıyorum, bir ilan gördüm ya da bir haber miydi, ilan mıydı hatırlamıyorum. İşte 70'ler, yok 60, ben lise ikideydim sanıyorum. Ben yani 60 64 falan yılları olsa gerek yok. İşte Sivaslılar Dayanışma Derneği'nin e, bir toplu sünnet düğününe aşık ve geleceğini öğrendim. İşte şeyde Akay Yokuşu'nda bir tane düğün salonundaydı. Gittim. Herhalde bir tek yani Sivaslı olmayan bendim hocaman bir salon işte bir köşede 15-20 tane yatak şimdi böyle pipilerin uçlarını tutan çocuklar ondan sonra bir herhalde bir 1500 kişi falan vardı böyle büyük büyük masalar falan böyle cürcüne kadınlar çocuklar ufacık çocuklar ortalıkta da geziniyorlar yani ne oluyor falan işte Şaklabanlar çıkıyor, hokkavazlar çıkıyor, bilmem ne oluyor falan. Ondan sonra aşk Veysel'i ilan ettiler. İşte bir, yani sahnede bir tane iskemle, önünde bir e, <gülüyor> mikrofon. Bir, genç bir çocuk oğluymuş. Anadan öğrendim, kolumdan tuttu getirdi, oturdu İskender'e elinde sazı ve o, bütün salonda yani hani insan duyulur öderler ya çıt çıkmaya başladı oturdular bütün insanlar gözlerini diktiler aşık öylesine beklemeye başladılar. O başlattı bu zaman yani değil şöyle yani ufak teypler yani Sony teypler falan vardı bu kadar. Onlardan birisini yanımda taşımadığına bin pişman oldum. Önce bir işte bir mesele anlatıyor. Adamın biri varmış falan diye başlayan şeyler anlatıyor, böyle bir masalla öykü arası falan. Buna sonra duyuyor, bir türkü çalıyor. Ve söylüyor. ona sonra bir mesele daha yine yani türkü çalıyor. Işte söylüyor falan. Sanıyorum bir yedi türkülük falan bir program yaptı. Ve tek bir çıt çıkmadı. Bu salonda yani iki yaşındaki çocuklardan itibaren her yaştan insan. Ve yanlış hatırlamıyorsam sorunda bittiği zaman da alkışlamadılar. O işte geldi oğlu aldık. Yani koluna girdi, dışarı çıkardı. Ve herkes eski faaliyetlerine döndü. Şimdi benim bir tek gözdenci bendim orada tabi yani çok genç de olsa yani Aşık Veysel'i dinlemek tabi çok iyiydi de asıl benim dikkatimi çeken bu insanlar ne yapıyorlar diye düşünmeye başladım. Ne yaptılar bu insanlar? eğlenmeye gelinmiş işte düğün bilmem dernek bilmem gürültü batırtı yiyorlar içiyorlar bilmem ne de. fakat o geldiği zaman böyle kaldılar Ve işte en az 40 dakika falan böyle durdular Ve böyle çeşitli şeyler düşündüm Tabii o o gün şu anda söyleyecek düşünmüş düşürmüş olma mümkün değil. Epi yıllar sonra, epi yıllar bunun üzerine düşünerek bir karara vardım. Onların ne yaptıkları konusunda yaşamın anlamına dindirilirdi. öğreniyorlardı. Yalnız dinlemek değil yani. Aşık verirse de onu anlatıyordu. Ona sonra işte yani edebiyat denen öteberiyle felsefe denen öteberi nerede buluşabilirler, nerede bir araya gelebilirler İyi bir şey düşündüğüm zaman da bu aklıma gelir. İşte orada ikisi bir aradaydı. Ve ayrı dedilemez bir haldeydi. <gülüyor> evet, peki ben e, demin böyle küçük bir hatta tartışma haline bile giriyordu iki konuşmacı arasında. İşte uzun. Felsefeden uzaklaştı mı, edebiyata yaklaştı mı, ne oldu falan kafasına tuzağı düştü. O tartışmaya da bir gerçek tartışma olmadığı bir katkı olmasını daha sağlayacak bir biçimde şunu hatırlatmak isterim ki İndokuzus. tam yılını hatırlamıyorum. Yani biz Bilge suyu İTKK bölüme soktuktan sonra çok dilendi çünkü inanmak için. Hüsnün hem en yakın dostu ve en çok düşünsel alışverişte olduğu kişi olarak Bilge Karasu'nun entelektüel hayatımdaki yerini unutmamak gerekir diye bir uyarıda bulunup söylediğinizle bitirin. Evet. evet. sevgili oruç çöreği'mize teşekkür ediyoruz. Ee, bu güzel eee sohbeti için öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Ve son uyarısı da tabii çok önemli. Gerçekten e, Füsun'un entelektüel hayatında bilgi karasının çok belirleyici, çok dominant başak bir <gülüyor> olmuştur. Bunu hatırlattığı için ayrıca gerçekten oruca teşekkür ediyoruz. E, efendim, aşağı yukarı bir 15 dakikalık süremiz var. Saat yarımda bitirmek zorundayım bu oturumu. Eğer konuşmacılara e, soru sormak istiyorsanız, Lütfen elinizi kaldırın. Ben ıı, ışığı siper ederek sizi görmeye çalışacağım. Buyurun efendim. Döndüm. Buyurun. acaba mikrofon vermemiz mümkün mü? Bir yardımcı olur musunuz lütfen? Ayrıca bir tane soruyu kime yönelttiğinizi de bildirirseniz. Çok iyi olur. Hem soru hem de biraz katkı da bulmak zorunda olsun. Çünkü ben Takihettin Menginşoğlu'nun öğrencisiyim. Felsefe öğretmeniyim. E, Ahmet Bey'in ve Kurtuluş Bey'in ders kitaplarında okumak okutmak e, durumunda kalmış bir öğretmenim. Felsefe koridorunda odun yemiş bir öğretmenim. Ülkü, tarihten inerek İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Dolayısıyla Yohanna da insan hakları mücadelesini vermeye devam eden bir öğretmenim. Ulu Nutku'nun öğretmenim. Öğrencisiyim. Şimdi e, yani şu dinlediklerimden sonra şunu söylemek istiyorum. E, ontoloji, hocanın tabiriyle ontoloji okuduk ama çoğumuz Maksis çıktık. Ulu Bey de dahil. Ve bu kürsüden çıktı. Bu kürsü Takiyettin Bey'in kürsüsü öyle e, hafife alınacak bir kürsü değildir. Çok saygın bir kürsüdür. Kendisine Özür dilerim, hiç kimse Takiyettin Bey'in kürsüsünü hafife almadı burada. Bir yanlış anlamada olduğu için. Müsaade çok... ederseniz ben sizler hepinizi dinledim. Müsa ya, hakikaten, bilmi bey sizi e, tebrik ediyorum. Çok güzel toparlamalar yaptınız. Hakikaten bu yanınıza ilk defa tanık oldum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü hocamızı biz çok genç yaşta kaybettik. Hocamız ağır bir hastalıktan yakalandı ve uzun yıllar bunu yaşadı. Ee, yaşasaydı eminim felsefemiz üzerinde, Türkiye felsefesi üzerinde çok daha farklı şeyler olurdu. Bir diğer bir nokta da e, Füsun Hanım'ın, Füsun Abla demek istiyorum. Sonuna kadar... Hiç belli etmeden toplumsal görevini yaptı. Çok layık söylenen bütün olumlu şeylere. Ama eksik gibi gelen, belki Koç Bey'in ifadesiyle toparlanan, belki altını çizmek istiyorum. Hakikaten edebiyat felsefesi, sanat felsefesi eleştirmenliğin de felsefe bağlamında örneğini verdi. Biz, mesela ben Nişret Hoca'yı Fisna sayesinde öğrendim. ...Ankara'yı bilmeyiz biz çünkü... Pek. Ee, ...aslında filozof... ...olmak ne demek? gökten zembirliğe inmiyor. İşte... ...Sınan'ın felsefe... tarihimize katkısı... ...bir filozof... kimliğini taşıdığını gösteriyor. Yani eğer onun... ...edebiyat, sanat yazıları... E, ...felsefe... ...gibi görülmüyorsa... ...Nermi Uygur kim? ...demek istiyorum şey sormak istemiyorum aslında. Hepinize teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Başka soru var mıydı acaba? Yok. E, bu birinci oturumu burada kapatıyorum. E, analist arkadaşlarıma, Ahmet Aslan'a, e, Oruç Aroba'ya ve Kurtuluş Dinç'e teşekkür ediyorum. Sizler de lütfen bizi dinlediğiniz için sağ olun, iyi günler.